Yani Abdullah yani İbn Mesud İbn Mesud Hazretleri Abdullah dedi İbn Mesud demek. O hadiste kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki: İradetullah bi'abdin hayran feqqehu fi'd-din ve elhemuhu ruştah. Allah Teala bir kul hakkında iyilik murad ederse ona dinde helal, haram, mekruh, mübah ilimlerini nasip eder. İşte hocalardan ehlinle buluşturur, okumak nasip eder, Allah'ın fikir verir, hafıza verir. Fıkıhçı yapar onu. Bir de ona rüştünü ilham eder. Kurban olduğum cümlemize rüştümüzü ilham eylesin. Rüştünü ne demek? Doğru akıl fikri sedid. Yani muhkem düşünce. Sağlam mantık. Rüşt, rüşt kemal demektir. Kulefay raşidin. Raşit halifeler. Yani her halife raşit değil. Raşit halife deyince ne oluyor? Dört büyük halife geliyor. Çünkü neden? Onlar aklı zirvede kemale ermiş. Onun için benim sünnetim neyse, raşit halifelerimiz sünneti var. Çünkü rüştüne, rüştüne ermiş. Şimdi biz rüştümüze ermiştik. Buluğa ermiştik ama erkek olmuşuk bilmem ne. O, o erkeklik horozda da var, katırda da var. Bir, esas erkeklik ne? Raşit olmak. Raşit ne demek? Ula kehumur ne? Raşitler kimlerdir? Allah Teala ad beyan ediyor. Allah Resulüne hakkıyla iman edenler, cihad edenler, infak edenler, şüphe etmeyenler, faziletli ameller, ahlak sahipleri, Allah lütfederse adama rüşdünü ilham eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dualarında Allah'ımı elhimni rüşdi ve aizni şerri nefsi. Ya Rabbi rüşdümü ilham eyle. Yani isabetli karar alma kabiliyeti ver. Yanlışa yönlendirme. Hakkı hak göster. İttifa nasip eyle. Batılı batıl göster. İctinap nasip eyle demek. Ruştu Fikri sedid. Doğru akıl. İşte ay, kime doğru akıl verirse, kime hakka isabet verirse, e, kime dinde fıkıh ilmi verirse anna ki Allah onun kayrını murat etmiş. Baktın ki adam helal bilmez, haram bilmez, fıkıh bilmez, ayet bilmez, hadis bilmez. Ondan sonra hep yanlış yapar, hep yanlış yapar, hep kandırılır, hep aldatılır. Demek Allah onun hakkında hayır murad etmemiş. Çünkü neden e, rüştünü ilham etseydi ona yanlışa gitmezdi. Bugün niceleri maalesef ehl Sünnet dışı sapık fırkaların inançlarına e, gitmişler. 72 fırkaya bölünmüşler. el i Sünnet fırkayı naciyesine ayrılmışlardır. Onun için Rabbimize yalvaralım bize rüştümüzü ilham eylesin. Hangi şeyden razı olduğu, hangi şey Allah'ın gazabını mucib olacağı Hangi hareketi yaparsam Allah indinde itibarım olmaz. Hangi elbiseyi giyersem Rabbim bana kızar. Cavurlara benzersen kızar. Ne şekil kafamı tıraş edersem, saçımı sakalı mı tıraş edersem Allah bana gazap eder, itibarım sarsılır. E sen bunların hepsini düşünmek ruştülü ilham. Kadın. E i̇şte efendim manikür, pedikür, bilmem ne, bilmem ne. Hiç şerata uymayan işler, dişinin ucunu yontturmak, efendim o kalem çektirmek, kaşını al, falan filan. Her işte Allah iyiliğini isterse insanın, kadının, erkeğin rüştünü ilham eder. Ne demek? O işte Mevla'nın rızası nedir? Hangi yemeği yemek? Hangi tür giyinmek? Nasıl evlenmek? Nasıl ev döşemek? Nasıl düğün yapmak? Nasıl, nasıl, nasıl? Rabbimin rızası hangi iştedir? İşte rüşt onu aramaktır ve bulmaktır. Ama Allah senin iyiliğini dilemediyse sen her işte çuvallarsın. Kepeden tırnağa Allah'ın razı olmadığı işlere düşersin. Allah'ın gazabını mucip işlere düşersin. Allah kızdıracak işler hoşuna gider. mevla, razı edecek işler nefsine zor gelir. Buldum belayı demek. Allah senin hayrını istememiş. Çok acayip bir şey. Ruştunu ilham eder. Kurban olduğum Habibi'nin duasıyla yalvarıyoruz sana. Ya Rabbi bize ruştumuzu ilham eyle. Amin ya Rabbi. Bizi nefsimizin şerrinden muhafaza eyle. Amin. İşte o dua onun peşine geliyor. Yani nefsin Devreye girdiği noktalarda rüşt kaybolur. Akıl mantık durur. Yani akıl mantığını şehvet, e, hırs, tama, gazap, sinir, öfke adamla mantığı götürür. Mantığı götürür bütün bunlar. Çünkü şehvet ateşi bastığı zaman da zina, minadün, düz fren patlamış araba gibi bir de baktı. Gitti. Veya sinirlendi bir de baktım vurdu adamı ya. Yumruk attı adamı öldürüyorlar ya sinirini. Niye sinirlendi abi korna basmış. E bu, bu adam doğru düşünebilir mi yani? Bu adam raşit bir adam olabilir mi yani? Bu adam 80 yaşında olsa ne olur, dünyanın ağzı paşası zengin olsa ne olur, fakir olsa ne olur. Yani bu adamda akıl mantık yok.